Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve menu alahu emma ba'd. Kardeşlerim, Allah tebareke ve teala'ya hamdolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah'ın Kitabut Tevhid'inde babu ma ca fiz li Allah'tan başkası adına hayvan kesmek, hayvan boğazlamak, kan akıtmak ile alakalı varit olan şeyler. Babına geldik. Diyor ki İmam babu ma ca fiz li gayrillah Allah'tan başkasına hayvan kesmek, hayvan boğazlamak hakkında varit olan şeyler. Yani bunlar hakkında varit olmuş tehditler ve Allah'tan başkasına hayvan boğazlamanın, hayvan kesmenin şirkten olduğu. İmam Rahimahullah bu babın altında iki ayet-i kerime ve iki hadis zikretmişler, zikretmiş. İnşallah onlara kısaca talik yapıp izah edeceğiz. Öncelikle Allah'tan başkasına Hayvan kesme meselesini şöyle açıklayalım. Hayvan kesimi buna biz kurban kesmek diyoruz ama her halükarda bu kurban kesmek değil. Kan akıtmak, hayvan boğazlamak. Zebihd denilen şey bu. Bunun bu iki kısım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi adet olan kesim. İkincisi de ibadet olan kesim. Adet olan kesim ve ibadet olan kesim. Adet olan kesim, yani bir kimsenin adeten, adi bir iş olarak et yemek için, ticaret yapmak için, et satmak için, misafirine ikram etmek için, bunlar gibi adi sebeplerle, sıradan sebeplerle hayvan boğazlaması. Bu meseleyi asıl inceleyeceğimiz yer tevhid değil fıkıh dersleridir, fıkıh baplarından bir meseledir. Ancak bu meselenin de kurban kesme ile alakalı yine Allah tebareke ve teala'nın ismine olması yönüyle bir aslı var. Adet olan kesimlerde bilmemiz gereken iki tane asıl var. Bu adet olan kesimlerde yani et yemek için, et satmak için, misafire ikram etmek için, Ve bunlar gibi adi olan sebeplerle de kesim yaptığımız zaman bu kesilen hayvanın etinin helal olması için iki büyük asıl var. Bunlardan bir tanesi bunların da başına keserken Allah'ın ismini anılması. Allah'ın isminin, Allah'ın adının anılması. Allah'ın adı, ismi anılmadığı zaman bu kesilen hayvanlar helal olmazlar bizler. Allah tebareke ve teala diyor ki, لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَ رِسْمُ اللّٰهِ Üzerlerine Allah'ın isminin anılmadığı şeylerden yemeyin. Bu birinci asıl. İkinci asıl da bunları kesen kimselerin Müslüman veya hutta ehli kitaptan birilerinde olması. Müslümanlar ve ehli kitaptan olan kimseler dışındaki sair kafirlerin kestikleri helal değil. Bu mesele bizim bu bapta kitab-ı tevhidi işlerken tevhidle alakalı işleyeceğimiz kısım değil. Bizim burada ilgilendiğimiz kısım Kurban, hayvan kesimin, hayvan boğazlamanın ibadet olan kısmı. İbadet olan. Yani tazim etmek için, yüceltmek için, birisine takarruf etmek için. Bu maksatla kesinlikle. Kurban kesmek Allah Tebareke ve Teala'ya yapılan bir ibadet. Allah'a yapıldığı zaman ibadet olduğuna göre, Allah'tan başkasına yapıldığı zaman da, o başkası bu ibadette Allah'a ortak edilmiş olur. Bunun ismi de şirk. Kurban kesmek Allah'tan başkasına kesildiği zaman isterse Allah'ın ismi anılarak ondan başkasına takarruf için yapılsın. Yani adam keserken bismillah dese ancak Allah'tan başkasına takarruf için yapıyor olsa bu. İsterse Allah'a takarruf için Allah'tan başkasının ismini anarak yapsın. Yani filancanın adına diyerek sonra bunu da Allah'a takarruf etmek için yapsın. İsterse Hem Allah'tan başkasının adını zikretsin, hem de Allah'tan başkasına takarruf etmek için yapsın. Bu suretlerden üçü de bu ibadette o başkasını ister tazim edilen, kendisine takarruf edilmek istenilen kişi olsun. isterse ismi anılarak, ister bu kesilen şey Allah'a takarrub, ister ona takarrub olsun, ismi anılsın. Bu suretlerin her birisi bu ibadette Allah'a şirk koşmaktır. O zaman suretler üç tane. Bir tanesi, birincisi Allah'a kesiliyor. Başkasının adıyla kesiliyor. Nasıl yani? Tasavvur edelim. Adam ben bu kurbanı Allah'a yakınlaşmak için, Allah'a tazim için kesiyorum diyor ama keserken bir başkasının ismiyle. Filan canın adıyla diye kesiliyor Böyle bir surat olabilir mi? Olabilir az da olsa. İkinci suret Allah'a Allah'tan başkasına kesiyor. Allah'ın adıyla. Bu surette ne var? Allah'tan başkasına takarrup için onu tazim etmek, onu yüceltmek için kesiliyor hayvan. Ama hayvan keserken başında yine Allah'ın adı söylenenlik Bismillah deniliyor. Bu da ikinci suret. Mantıki sıralamaya göre üçüncü suret nasıl olur? Allah'tan başkasına kesiyor ve Allah'tan başkasının adını anıyor. Hem Allah'tan başkasına kesiyor ve başkasının adını anıyor. Bu suretlerin kardeşlerim üçü de bu ibadette şirk olan suretlerdir. Alimler bunları şöyle tezlik etmişler. Eğer bir kimse kurbanı Allah'a kesiyor, Allah'a takarruf etmek için ama ondan başkasının adını alarak bunu yapıyorsa bu kimsenin yaptığı şirktir ve bu şirk grububiyet şirkidir. Çünkü Allah'tan başkasının adını anmak demek, Bismillah sözüyle, Bismillah, Bismillah istihane için söylenen bir söz. Yardım istemek için. Onun ismiyle teberrük ederek filancanın adına bu ister bir salih ister bir put ister bir cinni olsun. Adam diyor ki benim kastım Allah'a takarruf etmektir ancak bunu bu başkasının ismiyle istiane ederek yapıyor. Şirktir. İkincisi Allah'tan başkasına takarruf için kesiliyor ancak Allah'ın adı anılıyor. Yani adam bu kurbanı bir veliye, bir cinniye veya hutta bir devlet büyüğüne Takarrub etmek için, onu tazim etmek, onu yüceltmek için kesiyor. Keserken de başında Müslüman olduğu için adeten Bismillah diyor. Yani Allah'ın ismini söylüyor. Bunun yaptığı da yine şirktir. Bu nerede şirk? Uluhiyyettir. Yani ikincisinde şirk kasıtta ve niyette. Birincisinde şirk istihane ve teberrükte. Bu üçüncü sorat. Hem Allah'tan başkasına kesiyor, hem de Allah'tan başkasının adını zikrediyor. Bunlar şirk olduğuna göre bu da şirk. Hem de bunun içerisinde hem uluhiyet hem de rububiye şirk. Hem niyet ve kasta ile Allah'tan başkasına yöneliyor, Allah'tan başkasını tazim etmeye, ona takarrib etmeyi kastediyor. Hem de istihane ve teberrükle ondan başkasının adını alıyor. Bu suretlerden üç tanesi de şirktir. Biz bunlara Normal mantıki tertibe göre dördüncü bir suret ekleyebiliriz. O da tevhid olan suret olur. O da tevhid olan suret olur. O ne olur? Yalnız Allah'a Allah kesilmek, Allah'a takavur için Allah kastedilerek ve Allah. onun isim bu suretlerin içerisinde tevhid olan içinde şirk olmayan tek suret olur. Allah'tan başkasına kurban kesme hakkında variet olan şeyler bu Allah'tan başkasına kesmek. İsterse o başkasına tazim ederek olsun. Ona takarruf etmek için olsun. İsterse Allah'a tazim etmek, Allah'a takarruf etmek için olsun. Ancak o başkasının ismi anılsın. Bunların hepsi bu babın kapsamına girerler. Diyor ki İmam Rahimahullah ve kavlillahi teala ve Allah teala'nın şu buyruğu. Allah diyor ki Kul de ki salati Benim namazım Ve nusuki Ve kurbanım Ve mahyaya ve mamati yaşamam ve ölümüm yaşamam ve ölmem lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'ındır la şerike lehu onun bir ortağı yoktur ve bizalikumirtu işte ben bununla emredildim ve ene muslimin ve ben müslümanların ilki diyor ki Allah tebaraka ve teala De ki, benim namazım ve kurbanım. Namazım ve kurbanım. Başka ne diyor? Evet. Ölümüm evet. ve yaşamım. Älämien Rabbi, Rabbi, Allah. Yksi tieto on tämä, että on ollut. onu on için böyle yazdım. Diyor ki Allah ollut. ve teala, de ki, benim namazım Se kurbanım, ölümüm ve yaşamım, Rabbi, Alemlerin Rabbi Allah'ındır. Bu ayet-i kerimede Allah tebareke ve teala iki tane ibadet zikretti. iki tane de ibadet olmayan şey zikretti. Ve bunların hepsinin Allah'ın olduğunu söyledi. Haline diyorlar ki namazım ve kurbanım Allah'ın, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Allah'ındır dedik ya Yani namazımın ve kurbanımın Allah'ın olması Allah Subhanahu ve Teala'nın bunlara müstehak, bunları hak eden yegane zat olması demektir. Namazım ve kurbanım alemlerin Rabbi Allah'ın neydi? Hakkıdır. Yani bunlara Allah layıktır. Bunlara Allah müstehaktır. Peki ölümüm ve yaşamım alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülküdür. Aslında bunlar Arapçasında tek bir harfle ifade edilmiş, tek bir lam, aynı lamla ifade edilmiş. Deniliyor ki, lillahi, Allah'ındır. Buradaki lam diyorlar, alimler, bu ayeti kerimede zikredilen ilk iki şey için istihkak anlamı ifade eder. Yani hak etme anlamı. Sonra zikredilen iki şey için ise mülkiyet ifade eder. Yani sahip olma anlamı. Öyleyse ayetteki tevcih, ayetin anlamı şöyle olur. De ki, benim namazımın ve kurbanımın yapı, yapılacağı merci, namazım ve kurbanıma müstahak olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah. Zira benim ölümüm ve yaşamım O'nun mülküdür. Yani ölümüm ve yaşamım O'nun elinde olduğu için. Öldürme ve yaşatma O'nun mülkü olduğu için. O öldürme ve yaşatma, bunlar tevhidin hangi kısmını? Rububiyete dair. Yani Allah Teala benim ölümüm ve yaşamımla benim Rabbim olduğu için namazım ve kurbanımla benim ilahım olmalıdır. Bu ayet-i ne var yine? Rububiyetle uluhiyete istilal etmem. De ki benim namazım ve kurbanım alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Ölümüm ve yaşamım alemlerin Rabbi olan Allah'ın olduğu gibi. Yani ölümüm ve yaşamım alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülkü olduğu için namazım, kurbanım ve bunlar dışındaki bütün ibadetlerim de alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Bunlara sadece Allah tebareke ve teala layıktır ve müstehaptır. La şerike lehu ve onun bir ortağı yoktur. Nerede ortağı yoktur? Onun bir ortağı yoktur. Ölümüm ve yaşamın konusunda Mülkünde ortağı olmadığı gibi namazın ve kurbanın konusunda da bunları hak etme hususunda da bir ortağı yoktur. Ölümümde ve yaşamımda, yani rububiyetinde rap olmasında nasıl bir ortağı yoksa namazımda ve kurbanımda, bunlar dışındaki sair ibadetlerde de hiçbir ortağı olmamalıdır. Allah ve Teala bu ayet-i kerimede bu iki ibadeti zikretti. Namaz ve kurban. Bundan sonraki ayet keramede bu ikisi zikredilecek. Diyorlar ki bu iki ibadet. Birincisi namaz bedeni ibadetlerin en yücesidir. İkincisi kurban o da mali ibadetlerin en yücesi veya en yücelerinden bir tanesidir. Allah Teala'nın burada bunları zikretmesi misallendirmek için yani sair diğer bütün ibadetlere temsili olması içindir. O bizalike umirtu İşte ben bununla emrolundum. İşte ben bununla emrolundum. Yani namazımı ve kurbanımı ve onlar dışındaki sair ibadetlerimi Allah'a takdim etme, ona yöneltme ile emrolundu. Zira benim ölümüm ve hayatım ve hayatımın içinde olan her şey Allah'ın mülküdür. Diyor ki İmam rahimihullah ve kavluhu "Fesalli li rabbika venhar." Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bu ayette de yine Rabbimiz Tebareke ve Teala bu iki ibadeti zikret. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Kevseri verdiğini ona söyledikten sonra Kevser suresinde inna kal bizler biz sana Kevseri verdik. Fasalli li bi Öyleyse sana verdiğimiz bu nimete binaen, bu nimete karşılık onun şükrünü eda etmek için sen de Rabbin için namaz kıl. Rabbine namaz kıl ve ona kurban kes. <gülüyor> İn Allah ve Teala bu ayette bu iki ibadeti zikretti ki onlardan birincisi bedeni ibadetler içerisinde en büyüklerin en büyüğü olan namazdır. İkincisi de mali ibadetler içerisindeki ibadetlerin en büyüklerinden birisi olan kurban kesmektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı da kurbanı da çok olan bir kimseydi. Namazı da çok kılardı, kurbanı da çok keserdi. Allah Tebareke ve Teala'ya bu şükrü eda edebilmek için. Bu iki kardeşlerim anlayacağımız şey Allah Tebareke ve Teala'nın ibadet olduğu konusunda şek ve şüphe olmayan namazı emretmekle beraber namazın yanına karin olarak kurbanı kurban kesmeyi zikretmesi. Demek ki namaz nasıl bir ibadetse kurban kesmek de öyle bir ibadettir. Namaz nasıl Allah'tan başkasına kılındığı zaman o başkası Allah'a ortak edilmiş oluyorsa kurban kesmekte Allah'tan başkasına yapıldığı zaman o başkası Allah'a bu ibadetinde ortak edilmiş olur. İşte şirk burasıdır. Yani Allah'tan başkasına kurban kesen kimse isterse ona takarruf etmek yakınlaşmak onu yüceltmek amacıyla yapsın. İsterse bu amaçla değil de kurbanını keserken bunu onun adını zikrederek yapsın. Bu yaptığı iş Allah'tan başkasına kurban kesmektir. Ve bunun ismi o başkasına Allah'a ortak koşmak yani şirktir. Diyor ki İmam Rahimahullah Aliin radıyallahu anhu kâle Ali radıyallahu anhu'dan aktarıldığına göre o şöyle dedi. Haddefeni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi'arba'i kelimatim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu dört şey anlıyor. Bana şu dört şeyi anlattı. Bu hadisin bir kıssası var. Ali radıyallahu anhuye diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana insanlardan hariç, insanlardan özel bir şey söyledi mi? Özel bir şey bıraktı mı? O da diyor ki hayır. İnsanlardan özel, insanlar dışında onlardan hariç bana bir şey söylemedi. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana şunları anlattı. Dedi ve ardından şunları söyledi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki La'anallahu anhu Allah, Allah'tan başkasına hayvan kesen kimseye lanet etsin. Allah, Allah'tan başkasına hayvan kesen kimseye lanet etsin. Lanet etmek demek kardeşlerim, yani rahmetinden ve merhametinden kousun demek. Rahmetinden ve merhametinden uzaklaştırsın demek. Bu söylediğimiz, tercüme ettiğimiz gibi, dua anlamında da olabilir. Yani Allah, Allah'tan başkasına kurban kesene lanet etsin. Böyle dua anlamında da olabilir. Beddua yani. Allah, Allah'tan başkasına kurban kesene lanet etti şeklinde haber vermek kabiliğinden de olabilir. Hangisi olursa olsun. Bu ibarelerden hangisi olursa olsun, Allah'tan başkasına kurban kesen kimsenin laneti hak ettiği. Ya Allah subhanahu ve teala'nın kendisine lanet ettiği veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah ona lanet etsin diye beddua ettiği büyük bir gürüm işlemiş olur. Zira yaptığı bu amel Allah tebareke ve teala'ya bir başkasını ortak etmekteyir. Diyor ki hadisin devamında La'anallahu men la'ane valideyhi Allah anne babasına lanet edene de lanet etsin. Allah Anne babasına lanet edene de lanet etsin. Başka bir hadiste nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin anne babasına sövmesini veya anne babasına lanet etmesini en büyük günahlardan bir günah olarak zikretti. Sahabiler dediler ki ya Resulallah insan annesine babasına nasıl lanet eder nasıl onlara söver ki? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o bir başkasının babasına söver veya lanet eder o da onun babasına söver lanet eder. O onun annesine söver lanet eder. O da onun annesine söver lanet eder. Böylece bu adam kendi annesine ve babasına sövmüş ve lanet etmiş olur. Yani buna sebebiyet vermesi bile bu işi yapması anlamına gelir. Sonra dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir bidatçıyı barındırana da lanet eder. Veya Müslümanlar arasında büyük, azim bir iş icat edin, büyük bir cürüm işleyin veya bir bidat çıkaran, kimseyi barındıran, onu himaye eden, ona sahip çıkan kimseye de lanet etsin. Sonra dedi ki, لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ ard Allah, yeryüzünün işaretlerini, sınırlarını, alametlerini değiştirenlere de lanet etsin. Yeryüzünün işaretleri, alametleri demek, insanların tarlalarında, bahçelerinde, herkesin mülkünü belirleyen sınırlar demek olabileceği gibi insanlara yollarını gösteren yol işaretleri de demek olabilir. Bunları değiştirene Allah lanet etsin. Demiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem revahü muslim, imam muslim rivayet ettiği bu hadiste. Hadisteki şahit kardeşlerim hadisin birinci cümlesi Allah, Allah'tan başkasına kurban kesene lanet etsin. Ya da Allah Allah'tan başkasına kurban kesene lanet et. Demek ki Allah'tan başkasına kurban kesmek, sahibine laneti hak ettirecek büyük bir cürümdür. Lanet de Allah'ın rahmetinden kovulmak demektir. Eğer bu söz, ihbar anlamındaysa, böyle yapan kimsenin Allah, o kimseyi rahmetinden kovduğunu haber veriyor. Eğer ihbar değil, dua anlamındaysa, Allah'ın Peygamberi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Böyle yapan kimseye Allah ona rahmet etmesin. Onu rahmetinden kovsun diye beddua diyor. Her halükarda da bu. Allah'tan başkasına kurban kesmenin büyük bir cürüm, büyük bir günah ve hatta şirk olduğunu gösterir. Diyor ki müellif rahimahullah an Tarık İbni Şihab'in enne sallallahu aleyhi ve sellem kal. Tarık İbni Şihab radıyallahu anhudan aktarıldığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. دخل الجنه رجل في ذباب. بير adam bir sinek sebebiyle cennete gir. Ve دخل النار رجل في ذباب. Ve bir adamda, da yine bir sinek sebebiyle cehenneme gir. Bir sinek sebebiyle cehenneme gir. İmam rahimehullah babın sonundaki meselelerin 11. meselesinde diyor ki: Ennelleziye dakhalan-nara muslimun cehenneme Giren kimse aslında Müslümandı. Yani kafir olduğu için önceden cehenneme girmedi. Li'ennehu law kana kafiran. Eğer bu adam zaten kafir olmuş olsaydı, lem yakul dehalan-nar <gülüyor> fi dubab. Bir sinek sebebiyle cehenneme girdi denilmezdi. Böyle demez. Cehenneme girme sebebi olarak zikredilen şey neymiş? Sinek. Yani bu adam daha önceden kafir olmasına bile cehenneme girmedi. Bu sinek sebebiyle cehenneme Kalu, dediler ki... ...ve keyfe ya Resulallah. Peki bu nasıl oldu ya Resulallah dediler. Yani sinek, ...küçük, basit, adi, hakir... ...bir şeydir. Bir kimse nasıl bir sinek yüzünden cennete girer... ...ve bir sinek yüzünden cehenneme girer. Kale, dedi ki Nabi sallallahu aleyhi ve sellem... ...merra ala kavmin... ...iki adam bir topluluğun yanından geçtiler. Lahum sanamun. O topluluğun da bir putu vardı. La yecuzuhu ahadun. Hiç kimse oradan geçemezdi. Hatta yakarribe lehu şey'en. Onların bu putuna bir şey kurban etmedikçe. İki kişi bir topluluğun yanından geçtiler. O topluluğun bir putları vardı ve hiç kimse onların bu putlarına bir şey kurban etmeden oradan geçip gidemezler. Fekalu li ahadihima O iki kişiden birisine dediler ki karib bir şey kurban et. yani bu putumuza Qale oda da dedi ki leysa indi şeyun ukarribuhu ona kurban edeceğim bir şey yoktur. Kalu ona dediler ki karib ve zubaban isterse bir sinek bile olsun Bir sinekle bile olsa kurbanet. et. Bir sineği bile olsun kurban et dediler. İmam Rahimahullah 13. meselede, diyor ki babun sonunda. Çok mühim bu meseleler diye böyle aralara soktum. Diyor ki ma'rifetu enne amelel kalbi huvel maksut el-a'zim. Bu baptan, müşriklerin bu sözlerinden anlaşılıyor ki kalbin ameli kalbin ameli en önemli en büyük maksattır. Diyor ki hatta inda abadeti'l-avsan. Hatta putlara tapanların ininde bile. Onların yanında bile müşriklerin, puta tapanların yanında bile. Önemli olan, esas olan şey nedir? Kalbin amelidir. Nereden çıkardı şeyh bunu? Diyorlar ki buna bir, bir şey kurban et. Kurban edecek bir şey yok. Önemli değil. Sen kurban et. O, o sinek de olsa mühim değil. Önemli olan senin kalbindeki itikattır. Kalbindeki tazim yani kalbinin amelidir. Diyor ki Şeyh Rahimeullah. Önemli olan kalbin amelidir. Hatta müşriklerin yanında bile böyleydi. Onlar da adamın keseceği şeyin, kurban edeceği şeyin büyüklüğüne önem göstermediler. Olsun önemli değil. İsterse bir sinek olsun. Önemli olan şey burada ne? Senin kalbinin bu kurban kesme işiyle Bizim ilahımızı tazim etmesin. Fekarraba Bu adamda tuttu bir sineği kurban etti. Fekallu sebiylehu. Onu saldılar bıraktılar. O da yoluna gitti. Fedehalen nar, Bundan dolayı da cehenneme girdi. Vekalu lil akari, Diğerine de şöyle dediler. Karrib. Sen de bir kurban kes. Sen de bir şey kurban et. O da dedi ki Ma li li Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimse için bir şey kurban edecek değilim. Öbürüne kurban ettiler. dediler. O dedi? Kurban kesek bir şey yok dedi. Keseceğim, kurban edeceğim bir şey yok. Buna da dediler sen de bir şey kurban et. Bu da dedi ki Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimseye bir şey kurban edecek değilim. Fe darabu Onlar da böyle dediği için onun boynunu vurdular. Fedekhal halal cennet. O kimse de cennete gitti. Rawahu Ahmed. Bu hadise de İmam Ahmed rivayet etmiş. İmam Allah, 15. meselede diyor ki: Ma'rifetu kadir şirki fi kulubil müminin. Müminlerin kalplerinde şirkin ne kadar büyük, ne kadar önemli bir mesele olduğunun ortaya çıkması. Müminlerin kalbinde şirkin Kadrinin değerinin büyük olması. Yani değeri dediğim menfi anlamda. Zira müminlerin indinde bu şirkin zıttı olan, aksi olan tevhidin kadri büyüktür. Onun kadri büyük olduğu miktarda onun zıttı olan, onu ortadan kaldıracak olan şeyin, yani şirkin de tehlikesi onların kalplerinde büyür. Diyor ki şey keyfe sabara zelike alel katli. Bak adam Bu kalbindeki şirkin önemli, büyük, tehlikeli bir şey olması sebebiyle öldürülmeye nasıl da sabretti. Ve lem yuafikhum ala Onların bu isteklerine de muvafakat etmedi. Ma <gülüyor> kaunihim. Halbuki onlar lem yatlubu illa'l amel'z zahir. <gülüyor> Adamdan sadece zahiri bir amel yapmasını istediler. Zahiri bir amel. Kalbiyle bir şey, kalbinle bir şey iltikat etmesini istemediler. Al bir sinek kurban et geç işte bir sineği öldür orada kes üstüne bas geç. Ondan istedikleri şey neydi? Diyor şey zahiri bir amel istediler. Ancak tevhid ehli olan bu mümin adamın kalbinde şirk o kadar büyük o kadar önemli tehlikeli bir şeydi ki kendisi, kendisinden talep edilen bu zahir ameli de yerine getirmedi. Ve bundan dolayı sabretti. Onlara muvaffakat etmedi. Ve öldürüldü. Allah subhanehu ve teala da onu, onu cennete koydu. Diyor ki İmam Rahimahullah... ...hâdihil kıssa el-azime ve hiye kıssatü'l-dübâ. İşte bu sinek kıssası... ...çok azim, çok büyük bir kıssadır. Ardından başka bir meselede diyor ki... ...fihi li lihadithis sahih... ...bu kıssada... ...şu sahih hadise de bir delil var. Şu sahih hadise de bir işaret, bir gönderme var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... ...el-cennetu akrabu ila ahadikum... Min şirakin alihi. Cennet, sizden birinize ayakkabısının bağından daha yakındır. Vel nâru mithlu Cehennem de aynı şekilde böyledir. O da sizden birinize ayakkabısının bağından daha yakındır. Şahit kardeşlerim bu hadis-i şeriften. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başkasına kurban eden bir kimsenin bu ettiği kurban hakir, değersiz, hiçbir kıymeti olmayan bir sinek olduğu halde kurban etme işi haddi zatında o şeyi tazim etmek, ona takarrub etmek yani ona ibadet etmek olduğu için kurban edilen şeyin cinsi onun mahiyeti kıymeti, burada net neticeyi değiştirmedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu kimsenin ateşe gittiğini söyledi. Bir sinek bile olsa Allah'tan başkasına kurban kesmeyen bu kimsenin Bu kesmemesi ve Allah'tan başka o ibadet ettikleri şeylerin kurban kesmeye ibadetin layık olmadığını söylemesi sebebiyle öldürdükleri adamın da cennete gittiğini bizlere beyan etti. Bu hadiste de açık bir şekilde Allah'tan başkasına kurban kesmenin o başkasına ibadet etmek demek olduğu, dolayısıyla da Allah Subhanahu ve teala'ya şirk koşmak demek olduğu açıkça ifade edilmiş oldu. Bu kadarıyla iktifa edelim. Babamız bu kadardı. Bugün biraz böyle hızlı bir geçiş yaptık. İnşallah mesele maksat anlaşılmış, hasıl olmuştur. Subhanakallahumma ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubu.